İyi günler sevgili dinleyicilerimiz Aman benim iyi günler iyi günler Eee ne yapıyorsun Karagöz'üm Nerelerde sen Nerelerde miyim evet. <gülüyor> Ya bir insan on parçaya bölünecek hali yok ya Bir tarafım şuradayken diğer tarafım burada Diyecek hali yok ya Hep beraber buradayım işte geldim karşındayım İyi de geç geldim Onu diyorum efendim Aa, Senin derdin başka Bugün yolu uzattım da ondan acıcamcam Hayırdır niye uzattın yolu Ya bizim kasabı Bir dolaşayım dedim Oradan beri geleyim dedim ha, Alışverişe gittin Yok canım Nerede ben kim Et almak kim Selam verdim sadece Maksat yüzümüz unutulmazsın Fiyatlar değil mi efendim? Ya öyle. İnsanlar neredeyse altına, dolara değil de ete yatırım yapacaklar. Aslında fiyatların inmesine yönelik biraz çalışmalar yapıldı ama olmadı. Dediğin gibi biraz hacivat biraz. Mecburen vejeteryan takılacağız desene efendim. Yok deterjan fiyatları da aynı. Et başını aldı gidiyor et. Et, evet. Ben de et demek istemiştim, evet. Yahu zaten iyi et almak da pek zor iş birader. Kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş olayı yani. Kedi ulaşamadığı ciğere mırnav mı dermiş? Yok efendim nereden çıkarttın? Ne dedin sen o zaman? Yahu diyorum ki kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş diyorum. Ha, anlıyorum. Tabi diyorum tabi. Et alırken pek dikkat etmeli efendim. Mesela ne etidir bilinmeli. Et taze olmalı. Renginde sararma falan olmamalı efendim. Tabii benim renginde sararma olmalı maazallah. Bir hastalık var demektir. Kıyma da öyle olmalı. Ya... Taze çekilmiş olmalı. Evet. Eti aldıktan sonra dinlendirmek lazımmış bak. Evet. şöyle, şöyle... biraz rahatına baktıtmak lazım. Şöyle elense yapıp yatsın rahat. Ya öyle değil efendim. Şöyle dondurmak iki gün filan yani. Dondurmak. Kazabın elinden kaçarken çok yorulmuş dinlenmesi lazım diyorsun. Ha, ne kadar komik. Ne yapayım Hacivat? Et üzerine ancak bu espri çıkıyor benden. Çok ağladık biraz da gülelim. <gülüyor> e, hey, et ne zaman güleceksin yüzümüze? Güldür bizi aheste aheste. Senin bir de yeşilliklerle falan aran iyi değil değil mi efendim? Benim yeşilliği yiyen hayvanla aram iyidir Hacivat. Öyle yeşillik meşillik ne ima ediyorsun bana. Ama ne yazık ki onunla da küsüz bu aralar. <gülüyor> Ağlama arkadaşım. Ağlama, ağlama. Ben ağlamayım da kimler ağlasın? Hem ben ağlıyorum, hem de ana ağlıyor? Ağlayayım da biraz acısınlar alime. Aslında kırmızı eti de çok tüketmemek lazım. Pek sağlıklı değil yani efendim. Yahu bence senin dediklerin biraz züğür tesellisi oldu. Kırmızı et tüketmemek lazım filan. Kırmızı eti bulduğumuz mu var? Tüketelim. Bulsam bir tüketeceğim. Neler yapacağım ben ona? Evet zür tesellisi oldu galiba benimki. Eee tabii kaç tabak yediğini ben bilirim Hacı Cavcav. Neyse demek ki bu konu üzerine pek bir şey dememek lazımmış efendim. Sessizce inmesini beklemek lazım. Ya. Ondan lazım. Ve muhabbeti de noktalamak lazım. Acıktık galiba. Evet acıktık. Neyse yine de halimize çok şükür. Yahu böyle mevzulardan bahsedince şunu alamıyoruz bunu alamıyoruz deyince valla eskilerin yaşadıkları aklıma geliyor öyle teselli buluyorum. Ama bu zür tesellisi değil ha. Anne baba tesellisi. Ben hatırlarım. Böyle bir şey olduğunda annemiz babamız derdi ki yavrum biz onları bulur muydum? Bizim mesela sabahtan bulduğumuz bir zeytin bir ekmek başka bir şey yoktu. Ama çok şükür buna da inşallah et yemeyen de kalmaz kardeşim. Evet şükretmek lazım yani Karagöcüm. Aynen efendim. Efendim her ne kadar sürçüle izan ettikse... Affola, affola. efendim.